Başladık. Başladı mı? Başladık. Selam gençler. Selam Isto. Evet. Kafka ve Risto'nun sunduğu bir <gülüyor> Jipo'da sunuyor, daha... Sunuyorlar. <gülüyor> bir Jipo'da daha hoş geldiniz. Jipot. Jipot. Bu kaç oldu, 25 falan mı? 24 veya 25 oldu 24 galiba. Evet. Yine dizi konuşacağız. Yine dizi konuşacağız. Ve sponsorlarımız var bu hafta. <gülüyor> Evet, ee, kim sponsorlarımız? Sponsorumuz mu var? Evet. Kim var? Kim var? Ee, Anadolu yakasında yeni açılan Paralel Evren'den. Paralel evden Evet, yeni bir çizgi roman mağazamız daha var artık. Yes. Bağdat Caddesi'nde. Bağdat Caddesi'nde. Şaşkın Bakkal'da. Şaşkın Bakkal'da. Yani şu caddedeki McDonald's var ya, onun oradan giriyorsun. İki bina <gülüyor> sonra solda abi. İki bina sonra solda. Evet, adı da Paralel Evren. Paralel Evren. Evet. Bizim koca ayak ortaklarından. Vay. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Hayırlı olsun. olsun. Cümlemizi. Evet. Paralel Evren sponsorluğunda dizi konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Evet. Niye, Şimdi... niye dizi konuşuyoruz? Bütün gün dizi izledik çünkü. Evet. Niye bütün gün dizi izlediniz derseniz. Çünkü çok fazla dizi başladı lan. Evet. Yeni sezon başladı. Bir sürü yeni dizi düştü. Tabii e, bayram dolayısıyla da hani işe güce gitmek zorunda kalmayınca topladık hepsini bir arada izledik. Aynen öyle. Geçen hafta yaptığımız podcast işte şunlar geliyor, bunlar geliyor falan Aha, Onların aynen. bir kısmını izlemiş olduk. Işte. Aynen öyle. Ve şu ana kadar e, nelerin düştüğüne daha e, gelmeden önce yeni sezon hakkında genel görüşün nasıl bu sezon yeni e, böyle... Beğendiğin şu ana kadar ya da işte çok beklediğin ya da işte iyi olmasını umduğun diziler var mı yeni diziler arasında? Var canım dizileri ayrı ayrı konuşurken de bahsederiz ondan ama arka arkaya izleyince bir şeyi fark ettim. Bu sezon Amerikan dizi sezonu bu sezonda şöyle bir sanki bütün dizilerin şöyle bir ortak noktası var. Böyle bir Nedir? do good muhabbeti var. Dizideyiz neredeyse her dizide denk geldik yani. Doing good is good business evet, hani Do good muhabbeti var yani. Bütün dizilerde var. Hem de altını çize çize karakterlere söylettiler yani. Bilmiyorum. Belki de e, genel olarak Amerika'da vesairede genel dünyada çok fazla mı e, karanlık şeyler oluyor, depresif şeyler oluyor? Bir moral e, tazeleme bir kaçış yaratma Eğrimleri mi var diyorsun? Bilmiyorum yani genel olarak ona takıldım ama. iyi yaşa. Artık editlemeden koyuyoruz değil mi Tabii ki. o zaman bana çok yaşa derler dinleyenler. Desinler tabii. Bana da selam veriyorlar biliyorsun. Ne haber gençler dediğim zaman. Nasılsınız? O zaman başlayalım hafiften, ufaktan. Evet. Şeyden başlayalım istiyorsan. Minority Report. Minority Port, evet. Ondan ben, sen izlemiştin geçen podcast'te konuştuğumuzda ben izlemiştim. Evet. Ve ben aslında bir Unearthed Pirate'ine izledim. Ben ondan sonra hem Unearthed Pirate'ine hem de ilk bölümü 01'i de izledim. Ve Unearthed Pirate'le resmi sezonun ilk bölümünün arasında böyle dağlar kadar fark var. <gülüyor> evet, baya değiştirmişler anlattığına göre. Evet. Şimdi çok spoiler vermeden söylemeye çalışacağım ama... E... Kısacası dizin ortasının ortasından sonrası komple değişti hı hı. Spoiler kadar anlatmam pek kolay değil oldu Evet ee, ama şöyle diyebilirim ee, birinci sezon yani şey Anne böyle ya yani ikisinde de hani bölümün sonunda bir e, komple teorisi ne doğru bir e, ipucu ya da işte hikayenin e, genişlemesi durumu söz konusuydu. Fakat e, Anel Pilot'ta bu konunun özü görünmeyen ikinci ikiz. E, biliyorsunuz bir Arthur var bir de Dashiell var. <gülüyor> Ana karakterimiz burada Dashiell. Dash diyorlar kendisine. E, ama e, resmi e, ilk bölümde bu daha böyle üç kardeşi de ilgilendiren bir e, komplo teorisine <gülüyor> e, evrilmiş gibi görünüyor. En azından şimdilik. Anladım. Yani ben genel olarak benim eleştirim hani diziye böyle gereksiz böyle bir e, fazladan komedik unsur komik unsuru katmış olmalarıydı. Onda çok bir değişiklik yok ama anladım. Kadarıyla. Evet ama yani ben bana çok batmadı. Batmadım. Niye batmadı dersen hani bu e, pre-cocklar Dashiell, Agatha, işte e, Arthur üçlüsü yani çok küçüklüklerinden beri işte hani kendi özel hayatları yok hep ee, yarı trans da sürekli polis e, şeyinde bu pre-crime yönette. Ama ben onların hani o socially awkward muhabbetinden bahsetmiyorum. Bayağı zenci polis kadının böyle gereksiz... Ha Bana o, benim çok dikkatimi çekmedi o ama sürekli o Dashiell'ın hani toplum içerisinde nasıl davranacağını bilmemesinden kaynaklanan işte e, diyaloglara nasıl girmesini... Bilmemesinden kaynaklanan komik durumlardan bahsediyorsun diye zannettim. Yok. <Gülüyor> İyi yaşa. Allah Allah. <Gülüyor> İyi yaşa. <Gülüyor> Bu sefer de çok yaşa. <Gülüyor> Hep beraber. Amin. Onun dışında e, tabii ben bilim kurgu filmlerinde ve dizilerinde şeyden çok hoşlanmıyorum. E, biz çok fütüristiyiz. O yüzden yüzümüze böyle desenler yapalım maskeler e, makyajlar yapalım kafası e, çok hoşlandığım bir şey değil Çünkü yani olabilir gerçekte, gelecekte öyle e, şey moda trendleri ama bana çok yapay geliyor ve zorlama geliyor herkesin böyle bir gözünde böyle siyah makyajı var diğerinde yok ya da işte bütün yüzüne işte e, parlak sim gibi şeyler sürmüş tipler geziniyor ortalıkta. Yani o tarz detaylar dışında Japonya'nın yarısı şu an öyle değil mi zaten? Yani? Değil abi ya. Ne bileyim. Bizim gördüğümüz biz, Japonya öyle ya. gösteriyor yani. <gülüyor> Türkiye'de de deveye biniyorlar ona bakarsan. <gülüyor> biniyorlar ama biniyoruz biz deveye. <gülüyor> Antalya'ya falan gidersen <gülüyor> binebilirsin yani. Yani öyle durumlar işte. Ee, Minority Report ben bu arada söylemem gerekiyor. Ee, yeni versiyonun eskisine göre birazcık daha beğendiğimi söyleyebilirim. Hmm. Niye bilmiyorum. Yani çok da öyle e, ekstra bir şey yok. Ama e, daha iyiydi sanki çünkü daha fazla işte rötüş var daha fazla işte görsel efektleri daha işte düzgün yapmışlar. Müzikler, Müzikler değişti demiştim. E, hani daha mı iyi oldu o konuda bir e, fikrim yok. Ama genel olarak daha e, hani devam edilebilir e, kıvama gelmiş gibiydi. Bu arada Arthur'un karakterini de çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tam tersi çünkü Dashiell'ı. Hmm. Arthur ne kadar pısırıksa şey Dashiell ne kadar pısırıksa Arthur o kadar piç. Hmm. İyi bir izleyeyim ben de tekrar ya o zaman. Hı hı. İzle bence. Çünkü yani e, Unearthed Pirate'den çok farklı bir şey. Evet, Onun dışında ha Limitless izledik. Limitless izledik. Evet. NZT Evet, ben çok da beğendim. Hani e, çocuktan çok ümitli değildim. Sen zaten sevmiyorsun o çocuğu. Ee, Sevmiyor değilim ki iyi bir oyuncu olmadığını düşünüyordum. Hani. Evet. Ama bu bu, bu limitlistte batmadı bana o. Gayet hani rolünü. Evet. Bence kötü bir oyuncu an. değil. Hani ya, mükemmel bir oyuncu olduğunu iddiasında değilim ama hani televizyon dizilerine her türlü gider bir oyunculuk seviyesi var bence. Evet evet. Yok, gayet gayet olmuştu. Şeyde e, e, dört bölüm, toplamda dört bölüm görecekmişiz. E, Kimi? Şey işte. Kimi? Ya, Rocket Rakul. <gülüyor> <gülüyor> Neydi oğlum herifin adı? Skinny. Kimi? Her seferinde unutuyorum. Neyse işte o herifi. <gülüyor> <gülüyor> Filmde, Limitmus filminde başrolde oynayan herifi. Van B B... Bradley Cooper. <gülüyor> <gülüyor> Bradley Cooper, evet görecekmişiz. Bir dört bölüm görecekmişiz. Zaten producer galiba bizim producer elif aynı zamanda. Böyle bir durumu da var. Ee, yani ne bileyim üstüne ne konuşulabilir bilmiyorum ama şeyi beğendim ben açıkçası. Şimdi tamam hani her bölüm bir olay çözecek gibi bir durumu var. Hı hı. Çünkü hani baş karakter işte artık konsultant gibi bir şey, bir da danışman falan gibi polisin içine giriyor yani. Artık. Evet. Ve adam böyle hani e, ömrü boyunca yetecek kadar enziti bulabilecek bir kaynak da buluyor. Aynen öyle. Ya yani çok spoiletmeden üstüne hani çok bir şey söylenemez belki ama genel olarak ben benim beklentimi karşıladı yani hani Devam ederim ben ki sizle mi? Ben de kesinlikle devam ederim ama e, bunu da belirtmem gerekiyor. E, Dexter'dan tanıdığımız... <gülüyor> Sürekli bok atıyorsun ya. Nesi var oğlum? Adı neydi? Jennifer mıydı? Carpenter. Ya yani soyadı Carpenter da. Hmm. Jennifer, Jennifer galiba. O hatunun olmuyor abi yani. Tamam Dexter'da küfür ediyordu falan filan hani orada bir şey vardı karakterin ve oyunculuğunun bir anlamı vardı da bu dizide yok öyle bir şey zaten bölümün sonunda ha belki onu çıkarmışlardır ha izlemedik gerçi ee, birinci bölümü ama panel Erpilotunda işte o son e, bölümün sonunda babası muhabbeti vardı ya hmm. mesela ben onu çok çirkin bulmuştum niye ne bileyim ya gereksiz bulmuştum yani ee, belki de çıkarmışlardır niye duygusal bir şey koymaları lazım yani. Bilmiyorum ya her şeyin dönüp dolaşıp aynı boka bağlanıyor olması tamam dizi kurgusunda belki gereklidir de yani bu kadar düpü tüze yapılması da şart değil. Bunu yap bunu yapmak için bin bir türlü yol var. Bin bir türlü farklı şey var. Daha bir şey Amer var. Amerikalılara çekilen Amerikalılar tarafından <gülüyor> çekilen bir diziden bahsediyoruz yani. Hani... Olsun zaten bunun farklı örneklerini de başka dizilerde görmedik ki Amerikan dizilerinde gördük. Ne bileyim daha bağımsız işler olabilir onlar. Ya da daha hani reyting kaygısı olmayan işler onlar falan. Ne bileyim işte ee, bakalım devam edeceğiz Limitless'a. <gülüyor> Limitless'a kesin devam. Yani en az 3-4 bölümlük daha şeyi var şu an kredisi var resmen. Yani. Yani ben zaten çoğu dizi eğer yani hiç başlamayacak olsun. E, başlamadığım diziler haricindeki çoğu diziyi genellikle en az üç bölüm e, izliyorum böyle ilk bölümden sonra bu ne lan deyip kapattıklarım da oluyor ama hani özellikle sitcomlarda mesela hani bir evet, en az, sitcomlarda en az 3-5 bölüm izlemek lazım hatta ilk sezonu böyle bir atlatmak lazım oluyor ama böyle dramlarda polisiyelerde falan 3 bölüm gayet yeterli bence e tabi çünkü yani sitcomlarda aslında karakterlere alışman gerekiyor öyle bir durum var karakter komedisi karakter dizisi onlar yani ve şöyle bir durum da var. Karakterlerin tabii ki... oturması lazım. Senin Aynen, evet. empati kurmaya başlaman lazım. Ve yazarların da e, ve oyuncuların da karakteri. karakteri tanıması evet. için süre var tabii. Ya da işte seyirciden aldığı tepkiyle karakterin Kesinlikle. belli yönlerini ön plana çıkaracak. Bir kısmını törpüleyecekler işte, falan. E, ama e, polisiyelerde, dramalarda o kadar da değil. Hani. Değil. Ha. Polisiye demişken bence de direkt Rosewood'a geçelim. Evet ya ne güzel. Yani bu bir önceki podcast ile bunu arka arkaya dinleyen olursa şaşıracaktı benim. Ben <gülüyor> hiç izlemeyebilirim falan gibi bir şeyler söylemiştim galiba. Ya da ilk evet. bölümünü izlerim sadece demiştim. Yo baya hani bu sezonun favori dizlerimden biri olacak galiba. <gülüyor> Ama bizim öyle bir şeyimiz var yani. Ee, nasıl desem? Bazı şeyleri dizinin oyunculuğundan prodüksiyon kalitesinden yazarlığından, oyunculuğundan üst planda tutabiliyoruz. Evet. <gülüyor> yani şey bunlardan bir tanesi belki de şey e, karakter e, şeyleri, dinamikleri. Ki bu dizide gayet iyiydi bence. Bence bir Polisle o Rosewood arasındaki. Tabi bilmiyorum yani gerçekten var mı öyle özel e, adli tıp uzmanı Değil ben de bilmiyorum. Şey. Ama herif, hani şimdi dizinin konusunu okuyup taşlarını geçmiş Herif harbiden pozitif falan böyle sevimli <gülüyor> evet. bir tip yani. Aynen. <gülüyor> Çok sempatik ya. <gülüyor> Öyle bir arkadaşın olsun istersin İsterim evet. Yani. Ki hani ne, neydi oynamıştı da lan o herifin niye başroda oynadığı diziyi izleyeyim ki falan demiştim. Bilmiyorum. Bir yerde oynamıştık. Bir yerde yan roldeydi hani. Evet. Neredeydin lan hakikaten? Unuttum ben de. Ben de unuttum. O podcast'ı dinleyip hatırlarız. <gülüyor> <gülüyor> Orada söylemiştim. Canım. Neyse. Ama genel anlamda yani hakikaten e, yani bizim gibi çok dizi izliyorsanız eğer ve hani e, kaçamaklarınızdan biri dizi izlemekse e, her şeyden bağımsız mutlaka böyle hakikaten feel good e, dizisi mutlaka bir iki tane olsun istiyorsun Tabii. aralarında. Ve bu da hakikaten Feel Good dizisi. Aynen öyle. Ki çok kalmadı yani. Ee, sitcom olarak mesela benim şu anda izlediğim bir tek şey kaldı. Ee, Big Bang kaldı. Ee, onun dışında işte hafif komedi unsuru barındıran bir Castle var. Yani yaz dizilerim de bitti. işte şeyler sen söyle. Ee, Royal Pains'dir. işte ıvırdır ıvırdır. Onlar çünkü birazcık daha hafif oluyor. Sitkom lazım abi. Sitkom lazım abi şart. Her eve lazım bir sitkom. <gülüyor> Cidden lazım ama. Yani ve bu sezon gelecek sitkomlarda böyle çok iç açıcı durmuyorlar yani. <gülüyor> Bilemedim. Neyse yani Road, Road bence deneyin. Hani <gülüyor> evet, evet. hiç düşünmüyorsanız şimdiden itibara bir düşünün derim yani. Ve aslında işte Miami'de geçiyor olması işte güzel kızlar. Ya, müzikler işte... biraz abarttı. Tabi biraz abarttı hani tamam o müzik ol, olacak tabii ki. Miami'de geçiyor dizi ama hani o kadar sık olmamalı belki. Belki onu azaltmalılar. Bilmiyorum. O biraz böyle hani battı bana. Ama mesela böyle bir içimi rahatlattı o işte açık kava, düz, <gülüyor> işte, e, parlak renkler, işte sapsarı araba, <gülüyor> işte masmavi gökyüzü falan. Hatun, <gülüyor> Ridiculous Car diyor. <gülüyor> ya, harbiden araba gerçekten çok saçma bir araba yani. <gülüyor> Kocaman sapsarı bir şey. <gülüyor> Muz gibi. Evet abi herif de böyle pembe pembe tişörtler giyiyor Aynen. falan böyle bir. Yani bir yandan çok sempatik bir yandan da böyle bir döverim ben ayrıca. <gülüyor> yani. Dövemezsin abi. Evet. Biraz iri yarı bir evet. arkadaş kendisi. İki katımız falan olabilir. Resmen ya. De kas yığımı kendisi <gülüyor> aynı zamanda. Polis Hatun'u da sevdim ben. O tek gözü hmm. ıslık falan böyle kocam memeli, hafif kilolu falan. Sempatik yani öyle ne bileyim aşırı güzel ve e, hani gerçek dışı bir oyuncu seçmemişler. Ve birazcık da böyle Jenny from the e, block havası evet. var. Buralarda doğup büyüdüm ben. Hacı tavırları falan. Fena değil. Evet, şim Ama şim ben şim o şey lezbiyen çifte sinir oldum. Ben sevdim onları ya. <gülüyor> bir kere bir, şu var. Rosewood soyadı değil mi abi? Peki Abiye niye Rosie diyorsun da... Yani soyadından... Lakap buluyorsun... Kızın öyle bir durumu yok. Yani ortak bir isim üzerinden... Bir lakap bulunması... Ve kız kardeşin de abisine o şekilde... Hitap ediyor olması garip değil mi? Değil. Yani soyad bizim için... Soyad farklı bir şey. Adamlar soyadı bizim gibi görmüyorlar ki. Genelde birbirlerinin soyadla hitap ediyor bu insanlar Ama yani. kardeşler abi. E olsun. Yani... Mesela... Sonuçta karına da atıyorum, bonsta herif karısına bonz diyor yani şimdi tamam, tamam. mı? Bonzun ama yani... ama yani, hani iş arkadaşları da bonz diyor ona kocası Yok, da bonz diyor kimse bonz demiyor ondan başka diyorlar canım hani gerçi şimdi şimdi azaldı evet şeyler bitti çünkü bonz kimse demiyor değil. çünkü yani. hep yani ilk bölümden beri bana kesinlikle bonz deme falan filan deyip de direkt yiyordu yani o elif İnternlerden bazıları da o yüzden işte bundan görüp diyordu. Hatta bu yok, Mrs. Kopan B ofisi, diyorlar kopan. ya da Dr. B diyorlar ama o Brennan'dan gelen bir. Hı, bilmiyorum. O zaman yanlış bir örnek vardı. Uzak bir. Evet. Bilmiyorum. Rosie diyebilir kardeşi. Hiçbir <gülüyor> sıkıntı yok benim onun Ama onun da soyadı Rosewood. Yani o garip yani. Neyse. Ee, neyse. Geçelim mi? Rosewood öyle. Evet geçelim. Rosewood'dan sonra Mopets. Ben çok aradım bulamadım Mopets'te ya. Ben fena değildi. Yani kötü değildi ama ne bileyim çok da sarmadı yani. Ben biraz sanki yanlış anladım ee, şeyden, fragmandan. Ben Mapet show'u tekrar yapacak bu ekip diye. Yapacaklar zaten. Düşünüyordum ama Piggy'nin programını yapıyorlardı işte ilk bölümde. Evet ama şey değiştirmişler zaten şeyi. Ee, o 10 dakikalık tanıtım vardı. Hı -hı. Onu değiştirmişler tamamen. Ama konu yine öyle. Ee, yapacaklar. Hmm. Evet bu ilk bölümde daha şey sanırım başlamadılar hikayeye. Yani, sezonun belki bir yerinde başlar hikaye yani. Yapacaklar. Yani, o konuşuluyordu. Konusu öyle oldu. Ben şunu da fark ettim. Hakikaten ben bu Muppet'ların özel hayatını hiç merak etmiyormuşum abi. Ben de. <gülüyor> yani hani Kermit'le sevgilisi muhabbeti eğlenceli hani. Ama... Ne bileyim Bobo falan sikim de değil benim ya da ne bileyim işte şey ne o ayı. Fuzzy. Fuzzy falan fuzz, fuzz, hiç umrumda değil yani. <gülüyor> yani. Sen ayısın sen insansın muhabbet falan da hani Komik çocuklar değil, için mi? de değil ama hani saat He. itibariyle yayınlandığı saat itibariyle çok Aynı. prime time'da hani bilmiyorum. Yani bunun da. E, ayrıca Muppets müziği yok yani. <gülüyor> evet abi çok önemli bir şeydi yani. O Muppets Show müziği. Evet. Muppet, Muppet da yok ki ortada. Olsun işte. Ben Muppet Show'u seviyordum. Evet. Seviyordum yani. O sahne arkası muhabbetlerini, paldır küldür sahneye çıkıp, sahne arkasında konuştuklarını yapmaya çalışmalarını vesaire vesaire. O, ve o kocaman tiyatro salonunu falan çok seviyordum yani. Güzeldi. O yüzden bu böyle şey hani beklediğimi bulamadım yani. Devam etmem herhalde ben Muppet ya ben de herhalde çok devam edesim yok. Zaten hani mapetsi teoride ben de çok severim de çok büyük bir fanı değilim. yani Ben severim yani. Neyse Muppets'ı geç. Geçtim. Ee, başka neler izledik? Heroes izledik. Heroes izledik. Scream Queens izledik. Heroes'da hatta şey de izledik. Webisode'ları evet, da izledik. Dark Matters dedikleri. Evet. İlk de izlemişiz aslında. Aynen. Oradan çünkü bir karakterle direkt geçiş yapıyor diziye. Aynen. Evet. işte bu Hero Truthers mı diyorlar. Evet. O muhabbeti öğrenmiş olduk. Falan. Hı hı. Yani eğer Heroes'un ilk iki bölümünü izlediyseniz ve Dark Matters'ı izlemediyseniz bence dönün izleyin. Ben memnun kaldım açıkçası. ilk iki izlemişim dedim yani. Ve biz hepsini altı bölümünün tamamını birleştirmişler Dakika, dakikalık bir bölüm dizi gibi gidiyor. İyi de olmuş. İzleniyor yani. Heroes'un işte yeni Heroes Reborn. Evet Reborn'un bir ikisi mesela. Ya ben kendi adıma ben çok beğendim Yani karakterleri de sevdim. Ne bileyim konuya ya Heroes muhabbetine yaklaşımı biraz daha hani değiştirmişler. Ee, i̇şte bu hani Evo'lar olmuş bunlar. Hani... Evet. Birazcık daha X-Men kafasına ikemişler. Bir de hafif böyle bir sanki daha önce şeyi gibiydi. Ülksal farklılık alt metni var gibiydi. Hı hı. Hani zencilerle beyazlar falan gibi. hani Ezilen taraf bilmem ne falan gibiydi. Şimdi biraz daha böyle bir LGBTİ olmuş sanki. <gülüyor> hani heroes şey İbolar. E, <gülüyor> yani güce sahip insanlar. Bilmiyorum. Şeyi de hani e, bizim cheerleader'ın babası, babası gözlüklü adam. No. No Ben. O onun da mesela şeyini beğendim. Hani senaryoda oturttukları yeri beğendim yani. Peki Claire Bennet'ı görür müyüz? Yok sanmıyorum ya. Yani. Görmez miyiz? Sanmıyorum. Ama bence eğer yani normal şartlar altında hiç görmeyeceğin karakterin e, görselini kullanmazlar. Ama ilk açılışta Webisode'daydı galiba, hmm. değil mi? Kullandılar yani e, Claire Bennet'in görüntüsünü ben bence konuk oyuncu olarak bir görünebilir belki ya da ne bileyim eğer belki şey demiştir ikinci sezona geçerseniz giyderim falan demiş olabilir onun ne iş bir diz var devam ediyor anladığım kadarıyla o müzikli, müzikal müzikal değil de müzikal değil şey. evet country şarkı <gülüyor> bir bölüm bile izlemedim ben bir bölüm izledim fena değil aslında country'ye dayanamıyorum yani Amerikan'ın arabesk işi işte sonuçta. Yani sonuç değil. Ama bence country güzel şarkılar var abi country. Sonuçta. Ya yeah, kim <gülüyor> country? Heroes konuşuyoruz. Evet, evet. <gülüyor> Güzel country şarkıları. E, güzel arabesk şarkılar da var yani. Var. Yani yok demedim işte. Heroes'da e, <gülüyor> daha henüz işte eski kadrodan geleceği söylenen e, ve Sürekli bu iki bölümde e, bahsi geçen ya da en azından foto ara ara fotoğrafları, işte dosyalar arasında falan görünüyor. isimleri gibi. falan diyor. E, birkaç kişi henüz çıkmadı. Evet, çıkan da var. michael var mesela. Micah Bakayım, var. Hani, evet. Tamam, aynı çocuk değil tabii bile. <gülüyor> ya da aynı çocuk oynuyor bilmiyorum yani. Zannedersem aynı çocuk. Emin değilim ben de ama e, galiba aynı çocuk. Yani hani o biz bıraktığımızda küçüktü. Yani, Arman, bizim yani. kadar bir şeydi o. 5 kadar adam olmuş eğer aynı çocuk yani. Evet ee, işte Mahindir. Evet Mahindir'i aslında bol bol oturak olarak gördük de evet. adını da bol bol duyduk. Ve fragmanlarda da zaten hani geldiğini görüyoruz bir yerde. Ee, evet. Bir de o ne o sen e, orijinal seri seride işte senatörün annesi hani iki abi kardeş vardı ya. Peter Petrel'i, Nathan Petrel'i anaları. Analarının da fotoğrafı evet. gördük dosyalar arasında. Zaten fragmanda da Bacon Batmohinder diyor böyle arabanın camını indiriyor. Evet. Ondan sonra işte o bizim tombiş polisi de göreceğiz. Evet. Anladığımız kadarıyla. Michael kimin bir... çocuğuydı ya? Michael kimin çocuğuydu? O erifin çocuğu muydu? Hayır canım. Başka şey. Duvarlardan geçebilen zencibeği vardı ya. Michael. Bilmiyorum adamım <gülüyor> öldü mü o ne oldu Onunla şeyin çocuğu değil miydi? Ali, Ali... Artan ha Ali Artan Ali çocuğu değil mi? Galiba işte Ve... onun ikisinin <gülüyor> la o ikisinin çocuğu idi Ali Artan ile o zencefilin o zencefil öldü galiba duvardan geçerken duvarın içinde mi kaldı? Bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> çok çok uzun sayılar oldu ya uzun evet, evet, üzerinden evet. çok zaman geçti yani. Karbon Eğer doğru mu? salladıysam... Karbonda kalmış Bilmiyorum. değil mi? <gülüyor> Harrison Ford'muş babası aslında ama zenci Harrison Ford. <gülüyor> Harrison Ford ya. Of. Bilmiyorum işte neyse ne. Maika. ATM'den para çeken çocuktu Maika benim için yani. Evet. <gülüyor> Bu makineler de konuşuyordu. Ha. Peki öyle bir şey muhabbeti ne yani? Ee, hack edemem işte bilmem ne falan filan diyor ya. Senin yapman lazım falan diyor. Oğlum, makineyle konuşabiliyorsan senin her şeyi yapabiliyor mu an lazım. Şey ya yani, düşünüyorduk biz. Vardır bir bildiği. Yani yerini belli etmek istemiyor. Dur, vurdur, bir şeylerdir yani. Kaldı ki yeri belli oldu zaten sonra bak evet. gördük. Evet, Hayetili bir şey adam. Silen adam. Evet. René, René. Ondan sonra henüz Hiro'yu görmedik. Hiro Nakamura. Yaptı! Ama kızını gördük galiba kızı değil galiba o. Çünkü o kitabı çevirdiğinde görünen herif o kitabı babası mı yazmış ki? Benim anladığım kadarıyla babası oyun tasarımcısı ve babasının yarattığı oyun o Everland mı neydi? Evernow. Evernow ha. Ve Evernow. Evernow. <gülüyor> Abi evet onu diyecektim ya. Ben o Japonya'daki sandığı hiç beğenmedim. Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çocuk zaten çok itici bir çocuk. Abi Ola. Japonlar öyleler. <gülüyor> hemen hemen böyle. götten sallama stereotiple ver falan. Japonlar öyle. Yüzlerinin yarısı makyajlı zaten. Öyle değil mi? Abi? <gülüyor> Bütün Japonlar öyle diye düşünüyorum ben. Evet. Allah'tan Japon değilim. O Japon değilsin. Yani sana mı? Evet, bana <gülüyor> mı? E, ne diyorduk ha. ha? Evet. Babası olmayabilir tabii. Yani. Evet. Evet. O kitabın arkasındaki. Ama herifin... katana katana yani. Evet katana yani, değil mi öyle bir durum da var aynı katana mıca benziyordu evet yani amdam da vardı, vardı. Ha. bilmiyorum Hiro'nun katanasını gördük en kötü ihtimalle yani. ya yani, evet kızı değilse de ne bileyim dayısıdır bir şey <gülüyor> <gülüyor> dayısı olmadı kızı değilse dayısı evet <gülüyor> o olmadı ters oldu <gülüyor> yani kızın babası değilse dayısı olabilir ne bileyim Day, dayısı dayısı dayısı <gülüyor> dayısı This <gülüyor> <Desu> not <gülüyor> evet, sevmedim ben o çocuğu. Çak ee, Zekeriya Levy. Zachary Levy. <gülüyor> evet. Zekiria Levy. Kötü adam rolünde. Evet. E, şey ama karısını hiç sevmedim bana. Ben de nefret ettim karısından. Çok ilici bir tipe adam. Çok ilici. Bu arada ben şeyden e, bahsetmek istiyorum eğer spoiler olmayacaksa. Şimdi o odaya kapat. Tıldıkları bir an var ya. Evet var. Or onun öncesinde şey diyor işte. Bu ikinci seferdir bizim yaptığımız işe e, Mohinder yaptı diyorlar diye bir muhabbet geçiyor. Ya bu arada biz e, bu podcast'i izlemeyenler için yapmıyoruz ki. Ya izlemeyen biri eğer bunları dinliyorsa hiçbir şey anlamıyordur anlattığımızdan. Hiçbir şey anlamıyordur yani. Ise, birine... izleyin de gelin o zaman. Hacı'dan izleyen, <gülüyor> izleyenlere hani bir şey ifade edebilecek şekilde konuşuyoruz çünkü. Yani. Çıkıp parça parça dizinin bir orasından giriyoruz, bir orasından aldım Yok hani... ama izledikten sonra ha bunu, bunu demek istiyorlardı diyebilirler ve biz pilot'tan da bir şey vermiyoruz açıkçası. O yüzden böyle istirek gibi olmuyor mudur hocam? Oluyor, Oluyor mu? Mu? Olmuyor hadi, mu? Hadi, öyle düşünelim. Hadi. İyi düşünelim, iyi olsun sevgili dostum. Ne amin, diyordun? Amin amin. Diyorum ki işte bu bunların arasında bir muhabbet geçiyor işte diyor ki bu ikinci seferdir böyle oluyor ikidir böyle oluyor bizim yaptığımız işe işte bu herifi e, hani e, şey yapıyorlar Muhindir. ha evet bizim kredimiz alıyor işte e, biz yapıyoruz o üstleniyor ha. şimdi ilk yani ikincisi dedik olarak kastettiklerin ne olduğunu biliyoruz yangın muhabbeti ama ilki şey mi o mı? Değil mi? Bilmiyorum. Ben o, o, orayı biraz kafam karıştı çünkü eğer Odessa ise bunların motivasyonlarında bir sıkıntı var. Çünkü Odessa'da bir kayıp veriyorlar bu adamlar ve o yüzden bu işe girişiyorlar gibi bir motivasyon var. Tabii, tabii Odessa'yı kastetmiyorlar demek ki. Yani çünkü karı koca çocuklarını kaybetmişler orada. Hani evet. Çocuklarını kaybettikleri için de siki bütün İvoları kafasına girmişler. Evet. Tabii temizlik yapıyorlar gibi. Ama bağlı bulundukları bir kuruluş bir şey var mı? Hani şey gibi ben var zannediyordum açıkçası. Ben de hani çünkü normalde hani şey muhabbeti vardır ya one of us, one of them kombinasyonu vardı işte Noah Bennett zamanında. Ben bunlardan birisi öyle zannediyordum yani Zekra, Zekeriya <gülüyor> Levi insan partneri yani karısı olduğunu öğrenmeden önce tabii partneri de bir odur diye düşünüyordum ama bu adamlar işte hani diğer yuvaları yakalıyor ya da öldürüyor muhabbeti bir de hani oluyordur diye düşünmüştüm e, ikinci bölümün sonunda herhalde işte bu Prymatek'e girdikleri e, Prymatek miydi şirketin adı orada çalışanların hepsini öldürdükleri zaman şaşırdım ben mesela ateş etmeye başladıklarında ulan kim olduklarını bile bilmiyorsun onları Aynen. niye öldürüyorsun niye çocuktu e yani öldürdüler hani İvolar mı değil mi, belli Umurları değil, da. umurlarında da değil. Ama o geri zekalı karının yüzünden oluyor. Prime Tech'te de çalışmıyorlarmış demek evet. ki hani onunla ilgili hani bir anda. Ama hani şey diyor ya mesela o odanın içinde tıkılıyken yani hani hepsini hadi öldürdük bitti. Ondan sonra ne yapacağız hani? Hı. Gerçekten öyle hani kafayı kırmışlar ve bu işe girmişler gibi daha çok yani. Evet. Bunları bulalım, öldürelim. Bulalım, öldürelim hani. Ve anladığım kadarıyla da böyle şeydi durumda var hani aslında tam olarak da birlikte değillerdi sadece bu böyle ortak bir hedef için e, çalışıyorlar birbirlerini de çok sevmiyorlar artık gibi bir durumları var gibi ya, çocuğu kaybettikten sonra ha, işte, bir aynen. sıkıntı yaşamışlar ama işte hani evet ortak hani bir motivasyonları var şu an onun için belki de bir yandan da hani Birlikte olabilmek için de böyle bir motivasyon ihtiyaçları olabilir bu karakterlerin. Niye karakter analizine girdik bilmiyorum. bilmiyorum ben de bilmiyorum. Ee, Şeyi de söyleyeyim musun? ben genel olarak Hirozu beğendim. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama. Yani evet yani ben Ben de beğendim. beğendim. Ben neler olacağını merak ediyorum açıkçası. Ben de ediyorum. Çünkü o Eskimoğlu kız muhabbeti var ya. Yani. Fragmanda gördüğünüz. Aha, o bölümde de vardı zaten. Hani ver gelsin dediğimiz. Niye zorduruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama o bölümde değildi ya. Bölümün sonunda bir sonraki bölümden kesitler değil miydi o? Aa. Bölümün sonunda mı oldu Evet öyle bir şey. Aa, o... Öyle bitirdiler galiba. Değildi ya. Evet, evet. Daha kötüydü onda. Yok öyle bitirdiler. Daha ekran böyle küçülmüştü. Orada tam ekran mıydı? Kuzey ışıklarını. Evet. Diyor, kuzey evet. ışıkları ben bunları daha fazla tutamam böyle diyor. Yok ama şey. Kuzey ışıkların <gülüyor> ve orkestra şefi gibi ve şey yaparken Oynarken sonra onlar bir toparlanıp bu güneş tutulması şekline geliyordu. Ne oluyordu bilmiyoruz işte tabi orada. bir de şey bilmiyoruz. Geçen seferde konuşmuştuk hani güneş tutulunca mı daha çok hero ortaya çıkıyor? Öyle bir durum var gibi bir şeydi eski hani heroes'da. Hani olabilir. Bu güneş tutuldu ondan sonra insanlar güçlerini kazandılar vesaire gibi böyle bir böyle bir durum olmuştu yani. Sonra da bir daha tutulunca da hani hepsi gidecek miydi falan filan <gülüyor> muhabbet dönüyordu. Bunda da hani daha çok hero mu çıkacak bir güneş tutulunca? Daha çok hero mu? Aa ben, benim de gücüm varmış diyecek falan. Ama yine bir güneş tutulması olacak ya. Yani. Hatta daha ilk bölümden bir şey de yaptılar. Yalancıktan anladım. Yalandan da olsa yaptılar ya. Yani. Şöyle bir durum tabi ilginç... Ee... <gülüyor> Orijinal seride hala bunlar gezi saklı e, insanlardı. E, bu primitektik elemanlar da yakaladıkları adamları eğer çok tehlikeli değillerse geri salıyorlardı. Çok tehlikeli olanları hapsediyorlardı. Bazılarında hafızasını silip geri salıyorlardı. Dolayısıyla genel e, kamuoyu böyle bir durumun farkında değildi. Fakat şimdi. Hani herkes biliyor. Herkes EVOLAR'ın ne olduğunu. İşte herkes böyle birinci denemem <gülüyor> video çekip koymuş falan. <gülüyor> Ve bir Civil War durumu var. İşte kayıt olun, Tabii canım. Evet. olmayın. Bu halde i̇şte EVOLAR giremez işaretleri. Iş EVOLAR'ı içeri şey <gülüyor> almıyoruz. O yüzden bilmiyorum daha geniş çapta bir e, sosyal e, mesaj Kaygısına da mı girecekler? Girmişler, onu diyorum işte. diyorum ya LGBT yapmışlar yani hani şeyleri, hero'ları. Öyle gözüküyordu. Odessa'da o summit falan hani rengarenk bayağı hani LGBT samiti gibi Böyle pride falan hani başlayacaklar, <gülüyor> yürüyecekler falan gibi duruyordu. Hani bu, bunda kötü bir şey olduğu için söylemiyorum ama bayağı öyle konumlandırmışlar gibi duruyor yani. Tabii. Neyse bakalım hero nakamura işin içine dahil olunca... Ne olacak? Evet abi ben Hiro'yu özledim, gelsin. Gelsin ya da desin. Aynen öyle. Der mi ya herif otuz, 40 yaşında bir şey oldu. Abi ne bileyim? Uzak doğularday, yaşlarını pek göstermiyor abi. <gülüyor> evet, ben de 250 yaşında. <gülüyor> e ee, evet, Hiro's yani. Hiro'slar. Hiro's'u bilmiyorum, söyledim mi beğendim. <gülüyor> evet, beğendim. Hiro's'i boni izleyin ya, şey yapmayın. Dördüncü sezonda bırakırız. <gülüyor> Evet olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Ne bileyim e, orijinal seride belki yaşımızdandı. Belki de işte o zaman işsiz olduğumuzu zannedip bilmiyorum ama hani gözü, göze hitap edecek bir, bir iki tane güzel hatun vardı dizde. Alil Arthur vardı. işte daha genç kitle için işte şey vardı. Claire Bennett vardı. Bu ekipte çok göremedim ben öyle bir şey. Yani şş, Molly fena değil. Molly'yi yakalayan hatun ondan da güzeldi bence. Molly'yi yakalayan hatun kim? İşte ne işe yarıyor? Ee, başka şey güzeldi. Bizim e, karanlığı, gölgeyi kontrol eden Fibi'nin o da arkadaşı. Hı, tek tipim değil. Ben beğendim. Ben çok beğenmedim. Çocuk yapabilirim ondan. Fibi ee, kilo verse çok tatlı kız olacak. İşim ama. olmaz Fibi'yle. Evet. <gülüyor> hirolardan kız beğeniyorlar kendimi. <gülüyor> <gülüyor> işte. Anne bana bunu iste. <gülüyor> kız beğenmek demişken abi çok bunu anlatmış mıydım sana bilmiyorum ama. E, LinkedIn bildiğin Türkiye'de kız kaldırma e, aracı olarak kullanılıyor. Ben kullanmıyorum LinkedIn ya. Ya yani bunu da nasıl Güncellemiyorum. Yani ben de e, kullanmıyorum ama şöyle bir fenomen var. Çok etmiş. çirkin orası yapış yapış yapış bir yer yani. Şimdi Hani dışarı iş yaptığımız için genellikle e, yeni bir iş kontağı bulunduğu zaman hemen ekliyorlar seni LinkedIn'den. Sen de girip bakıyorsun acaba işte kim eklemiş falan filan diye. Ya da işte diyorlar ki LinkedIn'den ekledim seni. Beni de ekler misin falan diyorlar. Sen de giriyorsun mecburen ekliyorsun. İş yapacaksın çünkü. <gülüyor> ama şöyle bir şey var. E, her sektörün tamam ama her sektörün e, satış kısmı. Hep böyle güzel, yakışıklı insanlardan oluşur. Dolayısıyla işte e, fuarlarda, ıvırlarda, zıvırlarda tanıştığın insanlar ya da sana bir ürün satmak isteyen ya da iş birlikte iş yapmak isteyen insanların profiline girdiğin zaman genellikle böyle hani eli ayağı düzgün insanlar oluyor ve genellikle kadın oluyor. Şimdi LinkedIn'in şöyle bir olayı var. E, webden girdiğin zaman e, bir insanın profilini açıyorsun ve sağ tarafta bir kolon şeklinde bu insanın profilini görüntüleyen insanlar şunları da görüntüledi diye bir stum var böyle tamam mı? Ve ne zaman şey özellikle de şey, baktığım profildeki kişi Türk ise yabancılarda çok olmuyor ama Türk ise ve kadınsa ve az buçuk güzel bir insansa sağ tarafta bu insanın profiline bakan şunların profiline de baktığı alanı Tamamıyla güzel kızlar da oluyor. <gülüyor> ya adam resmen demek ki şöyle bir olay var yani. Onun bir sürü insanın datasının toplamın ile oluşan bir liste olduğunu varsayarsak ki öyle. Güzel insanlara bakıp ondan sonra onun listesinden başka güzel insan var mı deyip ona tıklayıp. Ama, Ama şey çok pis değil mi? Pis. Ee, senin profiline bakanın, bakan kişiden haberin oluyor senin. Evet. Şu senin profiline bakıyor bak falan Aynen. diye sana haber geliyor yani. Aynen. Güzel kız olmak istemezdim o zaman LinkedIn'de yani. İstemezsin tabii bir ki. Bir sürü Hanzo sürekli profiline Aynen. bakıyor yani. O yüzden zaten biz <gülüyor> özellikle hani bir insanın profiline bakarken bizim bu insanın profiline bakmak için bir sebebimiz var mı diye önceden bir sorguluyoruz ondan sonra bakıyoruz. Yoksa ben de sevmiyorum yani xxx profiline baktı diye uyu notification geliyor çünkü. Ya bir de hani o o notification şöyle bir önemi var aslında. Hani sen gerçekten iş arıyor olabilirsin veya hani veya bir yerde çalışıyorsundur ama çok daha iyi bir pozisyon teklifi gelirse oraya başka bir yere de geçebilirsin. Hani öyle düşünüyorsundur. E büyük bir şirketin ne bileyim işte insan kaynakları senin profiline baktığında bu önemli bir şey. Sen diyorsun ki ha dur hani demek ki bu şirket şu pozisyona birini arıyor ki benim profilime bakmış ama eğer kızsan bunu diyemiyorsun bilmiyorsun çünkü niye baktığını yani yani fotoğrafını beğendi de dur özelliklerine de bir bakayım <gülüyor> bilgisayar al seçer gibi anladın <gülüyor> <değil> mı? <mi? Öyle gülüyor> Tip, tipi güzelmiş falan dur özelliklerine de oh remi de iyiymiş falan hani anladın mı evet, hani evet. baya kız bakıyor Elif yani hani resmen öyle abi öyle zincirleme gitmişler demek ki yani binlerce hanzo ya bir de Facebook'tan bile daha şey neden ona? Daha değerli toplu bir veri ya orada LinkedIn'de. Hani hangi dilleri biliyor, nerelerde çalışmış, bilmem Hani ilginç. Çok acayip abi. Hani sekreter bakıyor olabilirsin tamam mı? Evet. Kendine güzel bir sekreter arıyor olabilirsin. Bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Ama bu böyle yapılıyor diye söylüyorum. Ama abi bambaşka hani sadece fotoğrafına bakıp, pozisyonuna bile bakmayıp <gülüyor> altınlara bakıyorsun yani. mi? <gülüyor> O yüzden ben e, her piyasanın e, Güzel hatun e, Database'inin artık Şey e, LinkedIn'de olduğunu Biliyorum <gülüyor> Yani kız emesene gibi bir durum Söz konusu bu ara <gülüyor> <gülüyor> LinkedIn'de Neyse şey ilginç ama düşünsene hani Patron geliyor bugün ofise Bakıyor şöyle ulan <gülüyor> Leş gibi bulalım <gülüyor> Şu ofise Bir güzel kız bulalım <gülüyor> LinkedIn'e giriyor <gülüyor> Bu da olabilir yani. Gerçekten gidiyorsun. Bu ne lan ne? İki tane yamuk yamuk kız var. Beş tane öküz gibi adam var. Evet. Bir de bütün günün orada geçiyor. Güzel insanlar görmek istersin yani. İster. Parasıyla değil mi arkadaşlar? Ay kendi güzel bir şey tabii. Ama... Bir de yok mu abi böyle bir şey şimdi. Var, var Şey de var yani. Atıyorum bir iş başvurusuna iki tane kız geliyor. Birisi görece güzel, birisi görece çirkin. Güzel olana daha fazla para bile verebiliyorsun yani o zaman. <gülüyor> Sır güzel diye anladın mı? Ama yani hakikaten bu doğru Tabii bir şey. sektöre de bağlı bir Doğru yapalım. bir şey olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Ve e, seksist e, imalarında olduğunu farkındayım. Fakat yani iş hayatında gerçekten öyle bir şey var. Yani sana, tamam mı? İşte gözlüklü, şişman, işte topsa sakallı, kerleşmeye başlayan bir adamın gelip bir mal satmasıyla, tamam mı? Hakikaten böyle güzel, alımlı, e, seksi bir kızın gelip bir şey satması arasında çok şey fark ediyor. Yani diğer adamdan bir şey almayayım. Bu yani kız olmak zorunda da değil ya. Yani. Aynen kız olmak zorunda. Eli olarak. yüzü düzgün, hani jilet gibi bir adam da gelip mesela hani aldın mı? Aynen. Onun da satış yapma ihtimali... Öteki kelli adama göre daha yüksek olmalı. Ve kesinlikle hani e, şey e, cinsiyete alımı eşit olmadığı için yani sonuçta hala iş gücünün büyük bir kısmı erkek ve ne yazık ki karar verme e, mertebesinde olan iş gücünün daha büyük bir kısmı erkek. Dolayısıyla hani onlara birazcık daha e, iyi yaklaşmak ya da daha e, önyargısız ya da daha avantajlı yaklaşmak için kadınların satış tarafında çok olması e, hani iyi bir şey demiyorum ama mevcut piyasa şartlarında doğal bir şey olduğunu e, söylemeliyim ne yazık ki. Yani sonuçta reklamlara baktığın zaman da sonuçta çirkin insan görmüyorsun. Yani reklam sektöründe de 3B diye bir şey vardır mesela işte baby beast beauty diye kural vardır. Ya bebek sattırır ya da işte sevimli hayvanlar sattırır ya da güzel güzel Hatım. Güzel hayvanlar. <gülüyor> Güzel hatunlar sattırır. İyi bir durum var. Evet. Evet. Güzel hayvanlar da sattırır bu arada. Evet sevimli hayvanlar sattırıyor. Ee... Kedi videosu abi. Sen diyorsun ki Heroes'u beğendim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet Heroes'u beğendim. Ama ben Clare dönmesini istiyorum ve döneceğini de düşünüyorum. En azından böyle bir cameo için. bir. Ben dönmesini abi, istemiyorum. Ne abi deyip çıkacakmış gibi geliyor bana. Öldü bence o. Ölmez annen. Öl Bence öldü. O. Ölmez. Annen. Öldü öldü sen benim dilime. Ölmez abi. Kız parmağını falan kesiyordu ya. Her kızın bir de özelliği ölmemek. <gülüyor> Onu da anlamıyorum işte o yüzden. Hani diyor ya herif. Ya işte 13 Haziran geldik burada bizim benim kız da gitti falan. Lan benzin. <gülüyor> <gülüyor> senin kızın senin kızının özelliği <gülüyor> ölmemek. <gülüyor> Ölmüyor. Ama ona bakarsın adamı da şey çok böyle. Hayır. hayır. Dur dur da, daha da garibini söyleyeceğim sen de ölmemişsin <gülüyor> sen de oradaymışsın <gülüyor> ve ölmemişsin sen ölmediysen kızın hiç ölmemiştir ya <gülüyor> bilmiyorum ama şunu da söylemek gerekiyor orijinal sezonun tamamı ölmeyen bir kızı kurtarmak <gülüyor> üzerinde olduğu için <gülüyor> save the cheerleader <gülüyor> save the world abi yani save the cheerleader ya evet pardon cheerleader siz misiniz evet benim özeninizle ölmüyorum ben <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz gidelim. <gülüyor> Yok canım ölüyordu aslında hani. Ölüyor, öl ölmüyordu da. Yani şöyle ölüyordu. Oradaki muhabbet şey hani Scyler işte kafayı açıp da Beyni. Evet. evet gücünü alınca artık ölümsüz olmuyordu. O yüzden ölüyordu. Evet, gücün de beyinde olması mesela ilginç değil mi? Tabii. Yani ruhani bir şey değil yani. Değil Tabii, genetik bir şey sonuçta. Beyinde ha, yani. Yani. <gülüyor> Genetik onca beyinde olur abi, öyle dediler. <gülüyor> Kalpte falan olmaz mı abi? Ee, evet. yok abi, şimdi. Hayır yani, Sandler kalplerini de söksesin mesela ölmezler mi? Ben <gülüyor> denemedim. Denemedim <gülüyor> diyor. <gülüyor> Sandler yok tabii şimdi artık. Evet. Çünkü Star Trek. Evet. O bir İngiliz dizisin Amerikan versiyonunu oynamıştı sanki. Tokat mı kapat Böyle bir Eş dost, akraba bir şey, bir mangal partisi vermek için evde toplanıyorlardı. Karakterlerden birinin çocuğuna tokat atıyor herif. The Slap Guy. Evet, evet, evet, evet, evet. Onda oynamıştı bu herif. Evet. O böyle ama bir network dizisi, Netflix, Amazon falan bir yerin yapımı olabilir. Olabilir, evet. Ben yani ilk bölümü izleyip gerisini getirmemiştim. Ben hiç izlemekim galiba. Sadece fragman izledim. The Zekeri Quintal. Ha bu arada yeni bir haber, dizi haberi. Black Mirror 3. sezonla geri dönüyor. Netflix'e geçti. Evet. O yüzden toplu halde indirip izleyebileceğiz. güzel bir haber. Bu arada Jessica Jones'a da az kalmadı. Yok çok kalmadı. <gülüyor> <Biz>. <gülüyor> bu arada Jessica Jones'a da az kalmadı. <gülüyor> yani bundan hiç bahsetmemize gerek <gülüyor> yok. Bayağı var <aşık> yani. <gülüyor> Neyse. Heroes... İyi yani, Ben de diyorsun yani. Ben, ben olarak. Ee, ben de beğendim. Devam sen edeyim. beğendin mi Yoruz'u? Ben beğendim. Bana sorarsan ben de beğendim yani. Ben sırf o eskimo kız ne bok yiyecek Evet <gülüyor> o kızı ben de gerçekten çok merak ediyorum. Yani. Ne, yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne yaptın sen? Ben bunu daha fazla tutamam falan. Bırak gelsin yani. yani ber gelsin. gelsin. Yani. ne tutuyorsun abi? Yani. Evet neyi tutuyorsun bir tane. <gülüyor> gerçekten. Yani gerçekten neyi tutuyorsun? Yoroz <gülüyor> dışında neyiz dedik? Yoroz dışında neyiz dedik? E, bir müzik arası veririm. Scream Queens konuşalım ondan sonra da. Bir Scream Queens'i denedik çünkü. <gülüyor> Bu demeydi. <değil> <gülüyor> müzik arası boyumuş değil mi? Şöyle stif park muzuyu söyledik. evet ne <gülüyor> <Müzikimizi> beğendiniz ne ne ne ne ne ne ne ne demiştik aradan önce? Ha ne Queens konuşalım ne ne ne ne ne Ben ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Emma Roberts'u da seviyorum, beğeniyorum. Ben sevmiyorum. Sen sevmiyorsun. Ee, baya hangi filmiydi ya? Önemli. Jamie Lee Curtis'in karakterini çok beğendim dizide. Evet. <gülüyor> Müdürü, Müdürü hanım. Müdürü. <gülüyor> beğendim yani. Scream Queens. Geçen hafta biraz bahsetmiştik zaten. Evet. Beklentilerimiz de çok baya hani boş çıkarmadı baya. Aynen. Tahmin ettiğimiz gibi, düşündüğümüz gibi. Hatta daha fazlası çıktı yani. Yani ben komedi ve korku oranını tutarlar e, endişesi demeyeyim de hani öyle bir e, kaygım vardı. Yok değildi. Çünkü çok abartı komedi olunca işte şey gibi oluyor. E, scary movie oluyor. E, ama. ama o cıvık komedi o. Evet. Hani öyle bir şey mi yaparlar acaba dedim. Ama bilmiyorum bence dozu gayet yerindeydi. Tabii tabii bence de hem absürttü hem popüler kültür göndermeleri üzerinden zekice kelime oyun de çoktu bildiğim dogus <gülüyor> pembe ya eh evet, logosunun pembe olması komikti <gülüyor> ya ama tabi sorority muhabbeti sonuçta evet ha, bu arada bunu geçen podcastte de söylemiştik bir antoloji serisi bu hı hı. dolayısıyla bu sorority muhabbeti büyük bir ihtimalle ilk sezonda bitecek İkinci sezonda başka bir konsept üzerinden gidecek gibiler diye hissediyorum. Yani başka bir soru olmazsa iyi olur. Başka bir soru değil de belki Kevin DeWoods evet. kafasına döner bir şeyden sonra. Başka bir e, hani klişe üzerinden gidecekler çünkü sonuçta. Zaten e, Emma Roberts'ı da yine başka antoloji seri olan şeyden tanıyoruz. E, American Horror Story'den tanıyoruz. E, Covent'ı bayağı iyi bence. Ben izlemedim Covent'ı ya son son bölümü hariç iyiydi kabın izleyeceğim bir yer onları toplarız Yani ben şeyi çok sevmemiştim açıkçası freak showyu ben sadece ilk sezon izledim ben, ben yeni sezonunu izlerim diye düşünüyorum oteli yani en azından bakarım yine hayal kırıklığına uğratmazsa <gülüyor> ama dönelim scream queense klasik bir e, hani bir korku slasher e, klişesi işte bir grup genç kız e, <gülüyor> var üniversiteli. Ve e, bu Sorority denen e, içi kulübü, Kulüb. kulüpler yani kulüp konseptinden Atın, birazcık farklı aslında Sorority. Atın, evet. evet. Yani bunlar belli bir e, felsefe, belli bir kardeşlik e, e, neyi derler? Konsepti <gülüyor> şey çatısı altında. İşte e, bu kulübe dahil oluyorlar ve bu kulüp yani bu sistem aslında Greek sistemi Amerika'da hani bayağı köklü bir sistem ve e, okuldan mezun olduktan sonra kariyer açısından da işte e, şey açısından da normal hayatta kişi açısından da hani birbirlerine yardımcı olan vesaire. Yani e, bir, bir çeşit masonik sistem gibi hani. Aynen aynen. Hatta işte bu Skulls çok ünlüdür. Mesela CIA'ı orada doğdu derler işte Yale'da falan. Evet. Amerikan başkanlarının çoğu işte evet Skaz, eski Scous mensupları gibi falan filan. gibi durumlar var. Discous and Bones mu? Evet, Scous and Bones. Evet. Yani gizli organizasyon muhabbetinden türeme sonra popülerleşmiş bir sistem. Greek sistemi denmesinin de tek sebebi galiba işte kulüplerin adlarının işte eee alfabesiyle yazılıyor olmasından geliyor diye biliyorum. Daha köklü bir sebebi olabilir. Ya hayır şey galiba tamamen atıyor da olabilirim ama hani e, atıyorum senin Sorority'nin işte şeyi felsefesi işte live, love and last diyeyim hani Hı -hı. atıyorum. O zaman adı da doğal lambda, lambda, lambda, lambda, lambda oluyor <gülüyor> hani gibi bir şey. Evet. Ama dediğim gibi tamamen atıyor da olabilirim yani. Neyse e, bu Sorority evin çok ünlü bir e, Sorority ve köklü bir Sorority. Ama tabii her e, ünlü ve köklü soru üretiminde e, olmazsa olmazı gizli saklı bir sürü şey var. E, geçmişi var. Evet, zaten biz o geçmişiyle bir başlıyoruz diye. Işte. Evet. Bir kız var işte hamileymiş bir parti sırasında doğum yapmış ve doğum sırasında ölüyor. Ve bunu da böyle şey ört bahsediyorlar. Evet. Ondan sonra aradan işte seneler geçiyor. E, 20 sene. 20 sene falan geçiyor. 90'lar çünkü. 95 yani. evet, 95 ve 2005'te geçtiğine göre 20 sene geçiyor. Ve <gülüyor> yine o annesi o soruları diye mensup bir kız. Çıkıp da aynı üniversiteye gidip annemin ayak gizlerini takip edeceğim diyerekten. O diye girmek istedim. Aynen. Babasını da sevdim mesela. Onların, <gülüyor> o kızla babasının dinamiği güzeldi, yani eğlenceliydi. Ben o kızı çok sevemedim tip itibariyle. Evet. Hani <gülüyor> bana böyle çirkin bir e, Christina Applegate hatırlatıyor. Ben Ki, sevdim. Christina Applegate'i de çok sevmem. Ben onu da severim. Ben onu sadece ve sadece Meredith Wichelt'in de seviyordum. Ya, ben severim ya. Gözlerinden herhalde. Ne bileyim. Neyse tamamıyla işte bu Sorority kızlarının öldürülmesi Evet. Maskeli katil. <gülüyor> evet. Şeytan maskeli, şey. Maskeli pul... <gülüyor> gövde maskesi var adamda. <gülüyor> O da plastik. Kırmızı şeytan. Aynen. Komik o da yani. Çok bayağı absürt yani. Cinayet ya yani, öldürülme şekilleri falan da pis. Yani <gülüyor> onlar da absürt. Bayağı. Aynen. O şey olaya güzeldi ama. Mesajlaşma muhabbeti vardı ya. Evet. Belki ikinci kızı öldürürken. Evet. evet. Bak, o mesela hani belki de bölümdeki en abartılı <gülüyor> hani komedi konusu en abartılı olanı oydu herhalde. Yani. Ama eğlenceliydi. Hani çok çok da yılışık gelmedi yani komikti. Tabi orada ufak bir şey aşk meşk durumu da giriyor işin içine. O pumpkin spice latte muhabbeti, muhabbeti var. Eğlenceliydi. Evet Starbucks sever bir insansanız <gülüyor> <gülüyor> güleceksiniz. Starbucks alakanız yoksa. Yok belki Nero seviyorlardır. Yani. <gülüyor> orada var mı pumpkin spice latte? Vardır illa <gülüyor> Neyse ee, bence komedi dozu gayet yerinde bence de gayet iyiydi. E, öldür yani yani horror kısmı neredeyse yok gibi bir şey tabii ki yani Hı -hı. ama şey yine var yani slasher türünün klişelerini takip ediyor yandan onlara dalga da geçiyor hani scream kadar olmasa da screamle de dalga geçiyor geçmez yani. Bütün korku türüyle geçiyor aslında. Evet. İşte I Know What Last Summer'dan girdi zaten. Ondan sonra işte şeyler var. İşte bıçak muhabbeti de var. Ondan sonra o şey fena değildi ama. <gülüyor> Taylor Swift'in öldüğü. Ha evet. F Taylor Swift. <gülüyor> <gülüyor> F S. Taylor Swift. Bu <gülüyor> Evet evet. Ya karakterler falan da iyi. Gay, gay muhabbetiyle hani belki fazla cıvık dalga geçecekler henüz daha böyle çok bulaşmadılar no, ama bence çok oraya varmayacaklar çünkü o yani şey 90'lara muhabbetiydi sonuçta bilmiyorum göreceğiz canım. yani ilk iki bölüm gayet gayet keyifliydi kesinlikle devam ederim izlerim yani. ama şey de yani komikti aslında bro <gülüyor> I'm scared <gülüyor> <gülüyor> ah screen queens Scream Queens dizimizi evet, tavsiye ediyoruz. Scream'i bu arada ben çok beğenmedim geçen sefer de söylediğim gibi. Ya. Evet. Bence Scream dizisi ile özdeşleştirip düşünmeyin. Tabi tabi hiç alakası yok. Alakası yok ki bu daha güzel bence. <gülüyor> Kalka eski dinlemeyin. Hayır canım ya yani bu bu eğlenceli sonuçta bu komik yani anladın mı? Scream komedisiz değil gayet ciddi yani kendinde ciddi yalan bir dizi Evet belki belki de sorun o. Yani onun da var komedi konusuları ama o da hani film serisine bağlı kalınarak kullanılan bir şey. Ama Scream Queens tamamen komedi yani. Evet. Tür olarak çok farklı. Peki başka ne izledik biz? Ee, Player izledik. Evet. Onda West's da mesela Snip benim beklentimin çok üstünde çıktı. Aynen, aynen. Wesley Snipes amcamızın yeni dizisi. Evet çok da rol kesmiş bu arada. Aynen. Çok beğendim. Arada karakter ha. falan da yapıyor. tiplemeler evet. de yapıyor. Bu arada hani ben şeyde ilk e, şeyi gördüğümde çok kıl olmuştum. Herife mi? Yok yok. Helifle hani, ilk tanışmaya gittikleri sahne var ya. Araba Kovalı oldu. olduğu. Ondan sonra işte <gülüyor> şey hani. Şu an dünyada olmayan fütüristik bir tablet tutuyor Hı -hı. kadın. Zaten o tür şeylere tilt oluyorum ben biraz. <gülüyor> Ondan sonra adam gitti ve o tabletten hologram fışkırdı böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var dedim tamam mı? Sonra da şey geldi aklıma. Yani dizinin yapımcısı, yani yaratıcılarından bir tanesi şey... Ee, Las Vegas dizisinin Hı -hı. yaratıcısı. Hani onlar şey... Ee, iki kilometre ötedeki camda yansıyan görüntüyü böyle bir milyon kere zoomlayıp oradan kötü adamı yakalayan bir dizi olduğu için o. Ha siktir. yine o, o şeye mi döndük <gülüyor> dedim. Sonra bunun altını bir doldurmaya çalıştılar. Tamam Biz işte İlluminat'ıyız aslında. Hmm. İşte e, şey sen söyle telegraf zamanında bile işte bu işin içerisindeyiz. Biz teknoloji geliştikçe biz bütün iletişim ağlarının içine sızdık falan filan yani ama yine de e, biraz zorlama geldi o olabiliyorlar <gülüyor> falan bana bak bana ben şeye güldüm sürekli birileri başka birilerinin arabalarıyla bir yere gidiyorlar ve biri geride kalıyor böyle <gülüyor> hani, arabasız bir şekilde <gülüyor> hani 3 kişilerse mutlaka ikisi arabalara atlayıp gidiyor ve birini bırakıyor yani, <gülüyor> yani Siktir, buyur, buradan nasıl geri dönecek falan yani <gülüyor> Ve saçma sapan yerlerde sürekli. Aynen. Çölün ortasına bıraktı bıraktılar yani. Bıraktılar gittiler yani. <gülüyor> döndü herif. Tamam dedi. <gülüyor> yani şey olayını sevdim. Hani e, bet işte hani üstüne iddiaya girme muhabbeti. Hani Hı -hı. Şunu yapabilecek mi bilmem ne işte. Şimdi işte Hı -hı. karısını öldürenleri bulabilecek mi falan. Hadi açtık betleri falan. falan. Hı -hı. O güzel ileri de şeyi görebilecek olmamız fikri de güzel bu betleri yapanlardan birkaç tanesini görebilecek olmamız fikri. Hani gösterirler mi, hep mi gizli tutarlar o kadroyu bilmiyoruz. Ama zaten e, hani bölümün sonunda hani e, oraya varıyor. Ben bunu çökertmek istiyorum niyetiyle geri dönüyor sonuçta. O yüzden herhalde göreceğiz o e, görünmeyen Illuminati'den birkaç kişi en azından. Şöyle bir konsept var orada. Bir house var. House dedikleri işte e, o kumarhane. Kumarhane aslında işte bu organizasyonun kendisi. İşte bu e, şey var. E, dealer var kız. Yani bütün bilgiyi sağlayan. Player var kendisi. Bir de pit boss var. O da Wesley Snipe amcamız. Genel organizasyonu işte yapan vesaire. Dolayısıyla hani aslında daha üst mertebede arka tarafta hani beti koyanların dışında da hani bütün bu organizasyonu sağlayan işte ilişkileri kuran bu house dedikleri e, konseptin temsilcisi insanlar da olacaktır. Olmadı, Oraları güzel ve ilginç olabilir. Evet. Dealer'ı oynayan hatunu ben sevdim mesela çok sevimli bitmiş. Ben onu bir yerden tanıyorum. Nereden tanıdığımı çıkartamadım ama eskiden öyle değildi biraz böyle sanki estetik falan yaptırmış gibi duruyor bana bir, var. bir şeyin bir burnu ve dudakları vardı ben evet. verdim ben player da iyiydi yani o benim, benim beklentimin çok üstünde çıktı dizi devam ederim kesinlikle ben de devam ederim diye düşünüyorum hatta şey baya e, heyecan vericiydi aslında dizinin sonuna koydukları önümüzdeki episode Hı. özeti bu arada şey de çok başarılıydı ya evet Araç kovalama sahneleri falan filan çekimleri falan çok iyiydi yani çok beğendim ben heyecanlıydı da yani heyecan da veriyordu e şey karakterleri zaten Houseun işte o dealer'ı da Basu da acayip karizma yapmışlar bir de <gülüyor> şey çok iyi değil miydi ya şey silah çekiyor ve sesler bizim play <gülüyor> ağzına sıçıyor kırk yıl ekmek yemeliydi orada bir blade dedik evet abi yani <gülüyor> tipler karizma yani. Evet. Hani ara ara batabiliyor. Ne bileyim. E, hani kız saçını şöyle bir savurabiliyor falan anladın mı? Hani... Şöyle bir hareketi var mesela ha. kızın. Gereksiz bulduğunu. Hani. Ama yavaş işte karizma katmak için yapmışlar. Genel olarak güzel bir izlenir şey Ben ama şey konusunda birazcık daha şeyim. Ee, biz dizinin ilk bölüm ilk bir 15 dakikasında hani Flair'ın... E, Karısı eski karısı üzerinden konuştuk ki hmm. Hatta şey dedik House'da da şey Castle'da e, da daha yeni ölmüştü bu falan. <gülüyor> Ama dizinin sonunu, bölümün sonuna doğru hani ölmemiş olabileceği ile ilgili bir şey ipucu vardı. Ipucu vardı. Yani gerisini görece zaten o dealer oynayan kızla da bir akbak bir geçmişi varmış fotoğraflarını falan sildi falan. Hayır canım. ha evet. O fotoğrafları sildi dediğin ama zaten kızın bilgisayarından çekmişti Ama orada işte birlikte fotoğrafları vardı ya. Yan yana yanak yana. Böyle. O fotoğrafları e, bet yapacak insanlara gösterdi. Yani gösterdi galiba. Tabii onlara data olarak onlara sundu. <gülüyor> ama yani sonuçta tanışıyorlarmış bir şekilde. Göreceğiz. Tabii adamın geçmiş kendisi de fena değil. Bence. Evet. <gülüyor> hem eski FBI... Hem eski şey. Böyle, Counter terörist. Aha, asker. asker. Herif böyle ipin ucuna kaçırıp da bulması gereken teröristleri gitmiş öldürmüş. <gülüyor> evet eski psikopat. Aha. İşte şimdi tekrar yeminimi bozdum, sikerim ortalığı falan kıvamında. Yok duğut. Good. Duğut muhabbeti var. Evet onda da good hmm. muhabbeti var. Hatun da heriften hoşlanıyor galiba değiliz. Öyle bir trip de var yani. Olabilir. Neden olmasın? Bilmiyorum. Yani her zaman bir aşk üçgeni e, satar. İyidir diyorsun. Ha. Bir, işte, güzel hayvanlar satar. <gülüyor> hayvanlar satar, bebeler satar. Bir de güzel hayvanlar satar. <gülüyor> Player'ın dışında peki ne izledik? Uh, how to get away with murder. Aa, yeni sezon. sezon. Evet. Evet. İlk bölümü. Abi ben çok yoruldum onu izlerken ya. Yani her bölüm öyle. öyle evet, koştur işte, koştur bir dizi yani. yani. Çok yoruluyorum ben. Ben seviyorum temposunu ya. Yani bana <gülüyor> aşırı gereksiz dramatizasyon gibi geliyor. Tabi bunu seven insanlar da var. Ben seviyorum. Ee, çünkü hani bir yandan güzel o ablamızın adını yedi unuttum. Bayola evet. ablanın hayvan gibi bir oyunculuk rengi var. Hepsini görüyorsun. Evet. Tamam mı? <gülüyor> yani ve ağlayıp sıçıp işte e, pişmanken işte bir yandan parmağını şıplatıyor işte dansa gidiyor dansa <gülüyor> gidiyor oradan Dominatrix gibi geliyor ağzına sıçıyor çocukların falan <gülüyor> yani hakikaten muhteşem bir e, oyunculuk şeyi e, ziyafeti. Ha, ve çok ve iyi direkt zaten emilerde yani, döndü evet. aldı zaten. Amanda Waller'ı bu adına oynatmayacaksan kimi oynatacaksın Aynen, durumu? Ama her şeyi o kadar yoğun veriyor ki yani bir bir şey seyri olması gerekiyor tamam mı? Belli bir e, hani bir yerde bir seyirciye rahatlama imkanı tanıman gerekiyor. Bir durmuyor şey, abi hiç durmuyor. Durmuyor hiç. abi. Hmm, ya yani daha da iyi oluyor bence ya, Yani <gülüyor> Ben her izlediğimde sanki 20 dakikalık bir dizi izlemişim gibi oluyorum. Yani çok hızlı sürüklüyor sürüklüyor ve hani en sonunda da mutlaka büyük bir twist ile bitiriyor. Her bölüm öyle oluyor yani. Zaten bölüm içinde de en az 5-10 tane twist oluyor. Aynen. Ve her karaktere evirip çevirip kullanıyor. Tamam mı? Hani hiç beklemediğim bir şekilde işte o kızı kim öldürdü muhabbetinin cevabını aldı. Ben hiç beklemiyordum o kızı. Ben de bir de ilk bölümden de açıklayacağını düşünmüyordum açıkçası. Ama ondan sonra daha büyük bir olaya bağladı çünkü. Evet. Lezbiyen sevgilisi geldi. Tamam mı? Ondan sonra işte... Famke! Famke geldi. Famke! <gülüyor> Bu arada Fumke de 55 yaşında ne? Aynı Bilmiyorum şey abi. Mi? Hala taş gibi ama abi. <gülüyor> geldi. Ya düşünsene. Ee, şey. E, kocan için terk ettiğin sevgilin geldi. Bu sevgilini de e, yeni erkek arkadaşını işte... Şeyden, hapisten kurtarsın, kurtarsın diye getiriyorsun. İşte bu eni sevgilini hapise sen göndermişsin çünkü işte kocunu evet, öldüren çocuğu koruyorsun. Çocuk da oğlun ne <gülüyor> belli değil. Evet çocuk da oğlun ne belli değil. Ondan sonra o çocuğun sevgilisinin işte e, ölmesi gibi bir olay olmuş. O çocuğun sevgilisini öldüren kız da senin yanında çalışan hatun falan. Anladın Ki, mı? Hani, <gülüyor> ölen kocan da aslında ona evet, çakıyormuş, ona çakıyormuş. <gülüyor> ve şimdi de işte öğrencilerinden birine çakıyor o da gidip işte polise e, hani ne işte diğer tarafa e, bilgi, avukatı bilgisiz bilgisiz zürüyor falan filan e, tamam. ama bunların hepsini gerçekten de verebiliyor mu <gülüyor> veriyor abi çok fazla çok fazla bilgiyle abi. dolduruyor bir anda seni yani. yani abi ama düşünsene Türk dizisi kıvamında olsaydı bunun ilk sezonu en az 10 yıl süredi yani. <gülüyor> Abi yani karakterlerin her biri şey Jack Bauer şu anda <gülüyor> tamam mı? Her biri ama. iyidir iyidir. Ben seviyorum. Müziğimi de seviyorum. <gülüyor> Şeyi de hafif azalttılar zaten. Ne? Onu tekrar arttırırlar herhalde. <gülüyor> Anfi ha, muhabbetlerini bu, bu iki. Ha, bu ha, ilk ha. bölümde çok da yoktu yani. Evet. Bir girişte vardı ama devam ederler herhalde. Eder, sonuçta ders sonuçta. Yani bunlar 4 sene kaç sene, sene mezun olacak? Sene. <gülüyor> yani mezun olmaları aslında çok artık bir alakası yok çünkü. ha Bu arada şöyle bir durum da var. Şimdi bu Ron Derheim's dizisi Grey's Anatomy vesaire. Mesela ben herhalde 6-7 sezon izledim. Grey's Anatomy. Hala devam ediyor. 10. sezonla falan girdi dizisi. 6-7 sezon falan izledim. Ve ben hiç farkında değilim şeye kadar. Beşinci sezona kadar. Aslında Grey's Anatomy'nin ilk dört senesi bir yıl. Dört hmm. tamam, sene boyunca stajyerler çünkü ve stajyerlik aslında bir yıllık bir program. Ve orada öyle bir trik var. yani Bunda da öyle bir şey yapabilir. Tabii. Her sezonu bir, bir e, semestri yapabilir. Falan gibi. O yüzden dört sene gibi bir ha bu arada law school olduğu için Dört sene de değil galiba iki sene. İki mi? Üç. Üç. Emin olamadım. Ama ya iki ya üç. Yani hukuk daha mı kısa? Daha mı kısa Hayır, yani ya low, low school muhabbeti zaten normal üniversite bitirdikten sonra girdiğim bir şey ya. Y yine de işte iki sene de mi bitiyor bu iş yani? Yani dört artı iki şeklinde gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben hiç bilmiyorum. Evet işte böyle bir şey. Yani onun dışında da başka bir şey izlemedik herhalde. Onun dışında da başka bir şey... Yani şey izledik, Your Do Worst izledik ve her zamanki mükemmeldi. Evet, Your Do Worst burada izlemiyorsanız izleyin ya. Yani televizyon tarihinde en iyi dizilerinden biri olabilir bence. Aynen. Yani ben işte ha bak yani sitkom değil aslında 20 dakikalı komedi ama yani gayet güzel. Men Seeking Woman devam edecek galiba. Edicek. O da mükemmel bir dizi. Aynen öyle çok sekeceğimizi. Çok mükemmel bir dizi. Ee, şey devam edecek. edecek neydi bu? Detroit'te geçen, Dizi var ya bar sahibi. Undateable'de ah <Gülüyor> Undateable devam edecek. Evet, devam edecek. Ya yani komedi şeyinin hmm. üzerinden gidiyorum. Undateable hatta işte <gülüyor> live olacakmış bu sezon. Tamamı her bölüm live çekilecekmiş. Hmm, başka... Live çekilecekmiş ne demek. Live yayınlanacakmış. Of, o, live yayınlandı bölüm çok iyiydi ama. İşte bütün sezonu öyle yapacaklarmış. Hadi bakalım. Her bölüm yine bir grup getirecekler bana. Başka başka komedi. Kalmadı bir şey ya. Üzüldüm şu anda. Undeatable'ın Shelley'si zenci olan Ron Francis. o e, bu aralar sürekli birilerinde yani böyle bir o talk show'dan bu podcast'te o podcast'ten o video bilmem nesine falan sürekli bir yerler yapıyor. Zaten stand-upçı aynı zamanda Hı -hı. işte Komedi turlarında falan filan. En son işte gelin In Dark With High'da şeyi sordu. hani. In Dark, with Doug... no. Get in... Get in Dark With High mı? Evet galiba. Evet. gelin In Dark With <gülüyor> Dark Benson. O sordu galiba en son işte hani live nasıl olacak peki hani daha zor mu senin için yoksa daha mı kolay falan. Hani çünkü daha zordur herhalde hani repliklerini Unuttuğun Hı. zaman kesiliyor. Hani Hı. arkadan biri söyleyebiliyor, Bilmem ne falan. Hani Live'da öyle bir şansın yok yani. Hani evet. ya ezberleyeceksin ya da bölümde çoğunlukla hani sen beceremiyorsan ezberlemeyi, emprovize takılacaksın bütün O da dedi ki, O da diyor ki hani ben zaten çok rapid, ezberleyemiyorum yani. Benim işime geldi daha emprovize takılıyorum. ben falan <gülüyor> yani Keyifli ama ben andayı bul. Yani geçen sene. Bilmiyorum o kadar zekice işin arasında beni en çok eğlendiren şey oydu mesela. Daha ilk bölümden ağlayan arkadaşlarımı bulmuşum falan diye <gülüyor> böyle hissetmiştim yani. Ya Güzel şey, çok karakter. devam etseydi. Miksoloji de çok güzeldi evet. evet. Niye bitirdiler bilmiyorum onu. Giderdi yani. Bence de giderdi. Yani mevcut karakterlerle de gitmek zorunda değildi tabii ki. Tabii. Başka bir gece başka bir parti başka bir bar yapabilirlerdi yani. Mevcut karakterlerle de giderdi yani. Ya. Yine... Başka bir gece bara gidebilirim karakterler sonuçta. Yani. Başka ne kaldı ya komedi? Komedi kalmadı. kalmadı. <gülüyor> ben gizliyorum Geçen yani yeni... sonra anlattığım salak bir komedi vardı. Ofis sitcomu böyle. Hatırlayamadım. Karakterin adı. Izinladım. Yani yeni karakter, yeni e, geçen sezonun çünkü komedilerini ben çok sevemedim. Yani son birkaç senedir çıkan komedileri ben pek sevmedim. E, ne bileyim Blackish var. Fresh off the boat var ya yani Selfie'yi sevmiştim çünkü e, çok Keren, kötüydü Keren <gülüyor> ve John Cho oynuyordu ve ben çok izlerdim kötüydü. yani. Çok kötüydü. Devam etse izlerdi. Galiba bu da devam edecekti. Sonra vaz mı geçildi bilmiyorum. Ben izlerdim abi. Kesinlikle. E, bu kadar da dürüst bir insanım ben. <gülüyor> ben şeyi sevmiştim. Ama işte Goldbergler millerslar falan onları da ben çok şey yapamadım. E, ben, friends Benefits, benefits miydi, bizimle de? Baya adım. eski ya. Benefits değildi. Ya şey diyorum ya. Neydi? Şeyin oynadığı Davos'un oynadığı Böyle Friends kıvamıydı, bir sürü arkadaş, yani bir kara koca. Ah he, friends, friends, with Benefits değildi. De. Friends with bir şey. Evet. O da. Ben de yani. sevmiştim mesela. Giderdi yani <gülüyor> <gülüyor> O iptal oldu. O da iptal oldu. O. Daha çok komedi ve benim kurgu dizisi istiyoruz. Amerikan televizyon networkleri. E geliyor canım işte bu sırada yeni bilim kurgular var. Quantico ne zaman çıkıyor ya? Quantico keşke çıkmış çıkmadım. olsaydı da o. Bugün onu da izleseydik. Quantico mümkünse çıkmasın yani. Paraya yazık bence. Yani. O dizi izlenecek abi. <gülüyor> i̇zlenecek yani. Bir türkü karakterler var. İzlenecek o. Bugünkülerin hepsini konuştuysak bence Ha. Artık bitirebiliriz. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman. Ha bitirmeden şeyi söyleyelim o, o zaman. Bitirmeden söyleyelim. Ee, bu bu podcast'ı şey çok manalı olmayacak tabii. Hı. Bu gece upload edebilseydik. Ya, yarın Batman günü var çünkü. Neyse hani sonradan da söylemiş olsak en azından evet, adını e, almış oluruz yani. Batman yani, günüydü yarın, geçen. Evet. <gülüyor> 26 Eylül Batman günü. Demek ki biz bu podcasti 25 Eylül'ü 26'sına bağlayan gece kaydetmişiz. Evet. Ya ben yarın koyarım onu ya. O zaman bugün Batman günü. Olabilir. Hatta aslında şimdi de koyabilirim. Çok kişi değil. Eee Evet onu diyordum. Yani yarın Batman günü. Ben paralel evrende olacağım. Evet. Biz orada kutluyor olacağız Batman gününü. JBC aslında bunu yani Türkiye'de Batman'in yayıncısı, JBC yayıncılık. Batman gününe özel bir sürü hediye dağıtıyor. Aynen. Bunu posterlerde, işte figürler vesaire imzalı Batman çizgi romanları falan bir sürü şey var. Ve sadece paralel evrende değil tabii. Türkiye'nin dört bir yanında bir sürü çizgi roman mağazasında kutlanıyor bu son. Bir haftadır da sürüyor. 26'sı yani yarın Batman gününde de yani işte zirve yapacak ve bitecek yani bütün kampanyalar bilmem O yüzden hani yetiştirebilseydik podcast'i iyi olurdu ama bilmiyorum yani yarın da koysak sonuçta o insanlar ne zaman dinleyecek de tabii, falan. Tabii. Neyse en azından adını almış olalım yani. Evet. Bu arada bizim ee, şeyimiz devam ediyor. Ee, ha evet onu da hatırlatalım. Fight Club'dan. Şık ki. Evet, ayrıntı yayınlarından çıkan Fight Club iki çizgi romanların fasüküllerini dağıtıyoruz. Bunları da nasıl dağıtıyoruz derseniz sitemize girip bizim haftalık haber bültenimize üye olduğunuz anda... Evet, en altında üye ol diye bir bölüm var zaten. Aynen. Üç satır dolduruyorsunuz sadece. Gerçek e-mailinizi verin ki hani sıkıntı olmasın. Evet. Üye olun. Bültenimize abone olanların içinden her hafta çekiliş yapıp 3 kişiye Fight Club 2 Dövüş kulübü 2 çizgi romanını evet. hediye ediyoruz. Ee, hani bayram hafta, seyran olmadığı sürece mümkün olduğu kadar çabuk göndermeye çalışıyoruz. Evet ee, bu hafta araya bayram girdiği için kargolar evet, margolar. çalışmadığı için e, teslim edemedik. E, ama velakin lakin e, veriyoruz hacı. Evet, bu, bu pazar günü de ikinci haftanın çekilişi olacak. Evet. Şu anda ilk 3 sayı çıkmış durumda Sıfır dahil toplamda 4 sayı Sıfır dahil toplamda 4 sayı Ve 4. E, sayıda zannedersem Ekim'in ilk, haftası, Ekim ilk çıkıyor. haftası çıkıyor olacak O çıktığında onu da hediye ediyor olacağız yani Evet e, yayıncı bize gönderdiği sürece evet. Evet. Gönderdiği sürece Bence güzel iş. Gayet de hani bilmiyorum Fight Club sever misiniz sevmez misiniz ama hikaye açılıyor. Evet evet bayağı. Ama zaten her bokunu seviyorum. Fight Club'un dışında her bokunu sevdiğim için. Gayet de Palahunik. Palahunik. Palahunik. Palahunik. Palahunik. Öyle. Yarım saat planı diyorlardı. Jamayrioqua. Cemri koy diyor yani. Jamerik quait. Jamulio, buradan Jamulio'ya selamlar. Bu arada Jamulio'da bir e, varmış gerçekten. Hadi <gülüyor> dizerim. Vallahi bilmiyorum. <Jam> <gülüyor> eee benim Eskişehir'de hmm. <gülüyor> Bomonti dediydi ya. Şey, eee Bomonti Babilon Bomonti'ye taşındı biliyorsun. Hmm. İşte e, açılış haftası ayı artık neyse böyle. Orada işte kimin çıkacağı listeleniyor diyorum. Orada var Cemil diyor diye. Bir, artık DJ midir? Ee, Belki şan, Cemil Kuay geliyordur. Şans sanatçısı abi. mıdır bilmiyorum ama. <gülüyor> şans sanatçısı. <gülüyor> Beş kere tekrarla bunu hızlı hızlı. Şans sanatçısı, şans sanatçısı. Şan <gülüyor> Bitirelim artık podcast abi. Evet. Buku çıktı. Evet. O zaman o zaman. Geekstra.com Keşkstra kom, baba.